Men rain is gündem programından merhaba ben Mustafa Eren. Bugünkü konumuz bir Şanlı'dan e, Mehmet Türkmen. Kendisiyle daha önce deprem bölgesindeki işlerin durumuna dair bir yayın yapmıştık. Şimdi onun devamını e, getireceğiz. Eee Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Oldukça geç bir saatte sizinle kayıt alıyoruz. Ee, deprem hoş bölgesinde... bulduk. Sağ, Dep... Sağ olun. Deprem bölgesinde son durumla başlayalım isterseniz. Çünkü daha önce deprem bölgesinde pek çok işçinin e, işten çıkarılmasına dair bilgiler paylaşmıştık. Aynı zamanda e, işçilerin e, pek çok olanaksızlığa rağmen Hadi işe gelin diye tekrar çağrıldığına dair e, pek çok bilgi kamuoyuna da yansımıştı. Bunları ilk programımızda da kısmen konuşabilmiştik. Deprem bölgesindeki işlerin güncel durumu nedir? E, bir tek bu konuda neler yapıyor? Öncelikle buradan başlayalım. Deprem bölgesinde işçilerin durumundan sonra devam edelim. E, tamam. Şimdi e, daha önceki programda ve başka vesilelerle de aslında kamuoyuna sık sık yansıttığımız ee, gibi deprem bölgesinde e, yani iki boyutlu bir yıkım yaşıyor işçiler. Özellikle işçiler cephesinden konuşacak olursak. Birincisi zaten bu deprem bölgesinde yaşanan yıkımın e, hem can kaybı boyutuyla hem çok sayıda işçi, on binlerce belki daha fazla işçi ve işçi ailesinin yaşadıkları evlerin yıkılması, ağır hasarlı olması e, ve bu e, evlerine hala giremeyen ya on binlerce işçi ve işçi ailesinin e, hala barınma sorunlarının çözülmemiş olması, yani konteyner gibi geçici barınma olanaklarına bile ulaşamamış zaten bölgede yüz binlerce insan var ama bunun büyük bir çoğunluğunun işçi, işsiz ve emekçi insanlar, yoksul insanlar olduğunu söyleyebiliriz. Yani o yüzden depremin işçileri için birinci boyutu yarattığı yıkımın birinci boyutu depremde e mesela şöyle fabrikalar var. Örneğin Malatya'dan e, tek bir fabrikadan 25 işçi ölmüş depremde. E, ayrıca yakınlarını kaybeden çok daha fazla işçi var. Mesela Maraş'ta tek bir fabrikada 60 65 işçinin öldüğü bilgisini aldık biz Maraş'taki çalışmalarımız sırasında falan. E, yani mesela Adıyaman'da keza öyle çok daha fazla. Mesela 250 kişinin çalıştığı Adıyaman'daki bir fabrikada ee, yani neredeyse işlerin beşte birine denk gelen eldeye yakın işçinin öldüğü e, bir şeyden bahsediyoruz ve hele bir de yakınlarını kaybeden, evi yıkılan, yakınları enkaz altında olan işçi sayısı çok daha fazla. E, tabii bu şöyle e, şimdi biliyorsunuz sonuçta bu bölgedeki işçiler özellikle başta tekstil iş kolu olmak üzere e, başta Antep e, işte deprem bölgesinde olan Maraş, Adıyaman, Malatya gibi illerde sadece bu illerde yüz ifade edilecek işçiler var. Bunların da büyük çoğunluğu tekstil iş kolunda çalışıyor. Tekstil iş kolunun bu bölgede bu kadar yaygın olmasının sebebi tekstil emek yoğunluklu bir iş kolu, bir sektör ve dolayısıyla ucuz iş gücüne dayanan bir sektör ve bu bölgede aslında hem bir teşvik bölgesi hem de patronlar için, sermaye için evet. özellikle böyle çinleştirmek için değerlendirilen bir bölge, ucuz bir iş gücü cenneti, daha doğrusu cehennemi haline getirmek istenen bir bölge e, ve dolayısıyla son derece ağır, düşük ücretlerle ve kötü koşullarda çalışıyordu işçiler e, ve yaşam koşulları barınma koşulları da e, dolayısıyla e, yani yaşadıkları evler konutlar, mahallelerde deprem gibi felaketler karşısında e, daha korunaksız daha izbe yerlerde yaşıyorlardı ve bunun da sonucu olarak doğal olarak depremde de depremden de hem ölüm yıkım enkaz evlerin hasarlı olması gibi durumlar karşısında da en çok bedel ödeyen ve bundan en çok etkilenen kesimlerin başında ya da bunların önemli kesimlerinden birinin işçiler olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Birincisi bu. İkincisi sadece işçiler bu depremde e, hayatını kaybederek, yakınlarını kaybederek, evleri yıkılarak ödemedi bunun bedelini. E, hayatta kalan işçiler, e, depremden sağ kurtulmayı başaran işçilerin büyük çoğunluğu da hemen depremden birkaç gün sonra e, patronların, e, tekstil patronlarının, fabrika patronlarının son derece insanlık dışı, e, yani insanların bu öyle bir felakette yaşadıklarını umursamadan e, patronların işbaşı çağrılarıyla işe gidemeyen işleri işten çıkarmakla işe gidebilen işçilerin çalışırken uğradığı hak kayıpları, tazminatsız işten atmalar zam ve çalışma koşulları ilgili taleplerini gasp ederek depremi fırsata çevirerek bu durumu işlerin pek çok hakını gasp etmenin vesilesi yaptılar. Yani ikinci olarak da işçiler hayatta kalan işçilerde ne yazık ki böyle bir felaketin ortasında bile patronların e, kar ve sömürü güdüsüyle hareket ettiği sınıf refleksiyle hareket ettiği bir şeyle karşılaştılar. Biz bunu pandemide de yaşamıştık. E, biliyorsunuz pandemi de hatta pek çok bakımdan literatüre bir işçi sınıfı hastalığı olarak e, geçmesine neden olan özellikle de fabrikalarda işçilerin içinde pandeminin, covid'in salgının nasıl yaşandığını ve nasıl sonuçlara yol açtığını hepimiz biliyoruz. O dönemde de örneğin sokağa çıkma yasaklarına rağmen fabrikalarda çok fazla yaygın salgın ve covid vakalarına rağmen işçilerin nasıl zorla çalıştırıldığını işçilerin ard öldüğü fabrikalarda bile işçilerin öldüğü bölümlerde bile üretime hiçbir gün ara vermeden işçilerin nasıl çalıştırıldığını hepimiz biliyoruz. O yüzden depremde de yine benzer bir şey yaşanıyor. Her ne kadar Şöyle şeyler söylense de deprem, işte doğal bir felaket, doğal bir afet, bunun önüne geçilemez, bunun sınıfsal bir yanı yok, bunun zengini yoksulu yok, bundan herkes etkileniyor dense de öyle olmadığını görüyoruz. Aslında böyle doğal bir afetin bile e, nasıl e, sınıfsal bir keskinliği ve çelişkiyi ortaya çıkardığını hep birlikte görüyoruz. E, böyle bir felaketin ortasında bile patronlar e, işçilerin can güvenliğini, hayatını, yaşadıkları kayıpları, mağduriyeti umursamadan sadece kendi karlarını düşünerek işleri nasıl mağdur ettiklerini görüyoruz. O yüzden ikinci olarak da işçiler hayatta kalan işçilerde ne yazık ki depremden sağ kurtulsalar da patronların bu tür acımasız, insafsız e, hak kaslarıyla e, ma, karşı karşıya kalıyorlar. Yani durum genel tablo bakımından böyle e, ve bunun sonucu olarak da daha somut örnekler vermek gerekirse belki önceki programda da bahsetmiş olabiliriz. İşte ee, mesela depremden bir hafta sonra Antep'te işçiler işe başlamak zorunda kaldı. Üç gün sonra Urfa'da işte işe başlamak zorunda kaldılar. On gün ve iki hafta sonradan itibaren Malatya'da fabrikalar işleri işe çağırdı. Ee, Antep belki depremden şehir merkezi olarak bu iller içinde en az etkilenen, diğer illere nazaran daha az etkilenen bir ildi ve burada hayat görece daha hızlı normale döndü. Ee, ama... Ee, örneğin Malatya gibi, Maraş gibi, Adıyaman gibi yerlerde yıkımın çok büyük olduğu yerlerde bile bir hafta, iki hafta sonra işçiler işe çağrıldı ve mesela Malatya'da ben geçen hafta oradaydım yine e, depremin üzerinden 40 günden fazla zaman geçmesine rağmen e, işbaşı yapılan fabrikalarda, örneğin bin kişinin normalde depremden önce bin kişinin çalıştığı bir fabrikada şu an sadece 150 kişi çalışabiliyor. Geri kalan 800 işçi, 850 işçi işe gelemiyor. Çünkü ya evi yıkılmış, ya yakınlarını kaybetmiş. Büyük çoğunluğu il dışına, köyüne, ilçesine ya da başka bir yere göç etmek zorunda kalmış. Yani orada barınma imkanı yok. Ee, bu yüzden işe gidemiyorlar. Pek çok fabrikada durum böyle. İşe gidebilen işçiler için de durum şöyle. Yine Malatya çarpıcı bir örnek. Ee, Malatya Organize Sanayi Bölgesi depremden sonraki ikinci haftadan başlamak üzere organize sanayi bölgesinin içi bir çalışma kampına dönüşmüş durumda. Organize sanayi bölgesinde konteyner ve çadır kentler kurulmuş. Bazı fabrikalar işçiler üretime devam edebilsin diye e, işçiler orada yatıp kalkıyor. Organize sanayi bölgesinde yaşıyorlar. Yatıp kalkıp e, fabrikada üretime devam ediyorlar. Yani işçiler için sağlanan bu barınma imkanı da işçiler ailesiyle barınabilsin, açıkta kalmasın diye değil, fabrikada çalışabilsin diye. E, ve üstelik bazı fabrikalar bunu bile yapmıyor. Örneğin Malatya'da pek çok fabrika, e, fabrikaların depo veya benzeri bölümlerini işçiler için barınağa dönüştürmüş, birer yatak atmışlar, afat yattıkları işçiler orada yatıp kalkıyor. Banyo, hijyen, temizlik gibi olanaklar son derece ilkel ve özellikle kadın işçiler çok yoğun çalışıyor Malatya'da tekstil sektöründe. E, kadın işçilere de şöyle bir dayatma yapılıyor, e, diyorlar ki, Mesela ilk zamanlar fabrikalar işte işlere ailenizi de getirebilirsiniz. Onlar da kalabilir diyorlardı. Ama sonrasında aileleri kovdular resmen. Aileler bizi kendirmez. Sizin için biz sadece barınma imkanı sağlayacağız. Burada yatıp kalkacaksınız, burada çalışacaksınız. Şimdi özellikle kadın işçilerin biliyorsunuz Malatya'da bu bölgedeki bütün illerde daha çok muhafazakar, güçlü olduğu özellikle kadın işçilerin aile ve muhafazakar ilişkileri onlar üzerindeki toplumsal baskıyla düşündüğümüzde yani fabrikada eve gitmeden ailesini bırakarak gidip orada barınması orada yatıp kalkarak işe devam etmesi son derece e, ciddi engellerle karşılaşıyor sırf bu yüzden işten ayrılmak zorunda kalan tazminatını da yakarak istifa etmek zorunda kalan yüzlerce binlerce işçi var sadece Malatya'da diğer hani somut örnek olarak söylüyorum Şöyle şeyler yaşandı. Mesela 28 Şubat'ta e, ikinci bir deprem oldu Malatya'da 6.4 şiddetinde. Ben o gün Malatya'daydım mesela bir işçi toplantısı için. Ve o depremde de daha düşük e, olmasına rağmen şiddeti e, 110-120 civarında bina yıkıldı ve onlarca işçi öldü. O deprem yaşanırken mesela Şantuk Tekstil diye bir fabrikada ee, işçiler ve bu işlerin bir kısmı bir önceki depremde yakınlarını kaybetmiş, evleri yıkılmış işçiler. Dolayısıyla psikolojilerini tahmin edebiliyorsunuz. Dışarı çıkmak istediklerinde fabrika yönetimi Şantuk Tekstil'de Kadın işçilerde dahil fabrikayı kapattılar işleri. İşlerin dışarı çıkmasına bile izin vermediler o sarsın anında. Yani işçilerin hayatının, canının nasıl tehlikeye atıldığını, nasıl önemsenmediğini anlamak bakımından bu bir örnek. İkinci bir örnek aynı gün aynı depremde Maraş'ta ilk depremde hasar almış bir bölümü yıkılmış bir sufle metal adlı bir metal fabrikasında patron işlere e, içerideki mallarımı çıkarmam lazım. O yüzden gelip bu malları çıkaracaksınız ve gelmezseniz sizi işten atarım tehdidiyle işleri gelmeye zorluyor. Ve o malları çıkarırken işler depreme yakalanıyor ve girilmesi yasak bir bina. Ağır hasar almış ilk depremde. Orada o deprem anında bir işçi öldü ve dört işçi ağır yaralandı. Yani bunun gibi pek çok örnek var. Ee, ve yine mesela diğer bir boyutu da Antep'te mesela 6 Şubat depremin olduğu gün Pazartesi günüydü ve o gün Antep'teki bütün fabrikalarda zam oranı belli olacaktı. O gün aylıklarını alacaklardı ve artık 2023 Ocak ayının zamlı ücretini almaları gerekiyordu. Ee, ama mesela depremi fırsata çevirdi patronlar ve Şubat'ta yatırılan ücretlerin neredeyse bütün fabrikalarda birkaç istisna hariç zamsız yatırıldı. Sonrasında da ya hiç zam verilmedi ya da depremi fırsata çevirerek düşük verildi zamlar. Ee, ama... İkinci haftadan sonra hatta 2 Mart'tan, 1 Mart'tan başlayarak e, Antep'te pek çok fabrika e, zam oranlarına, düşük zama karşı iş bıraktı. 8-10 fabrikada iş bırakma eylemleri oldu. Bunların pek çoğuna sendik olarak biz müdahil olduk. Bazılarının kazanımla sonuçlanmasında önemli bir rol oynadık. Ahenkalı, kartal tekstil gibi direnişler yaşandı. E, bir diğeri mesela bir çarpıcı örnek daha bu yaşanan hak örnek olması bakımından. Mesela Antep'te bu zamla ilgili tepkilerin olduğu fabrikalarda sadece 6-7 fabrikada yüze yakın işçi sırf zama itiraz ettiği için tazminatsız işten atıldı. Yine Adana'da mesela Marvit Konfeksiyon örneği. Adana'da keza Antep'ten bile daha az etkilenen bir, il. bu 11 içinde depremden en az etkilenen illerden biri olmasına rağmen Burada da patronlar depremi fırsata çevirdi. Marvit konfeksiyon patronları depremden sonra işçilere dediler ki biz fabrikayı kapatıyoruz. Aslında üretime devam edecekler. Başka bir isim ve başka bir yere taşıyarak e, biz tekstil sektöründe devam edeceklerini biliyoruz. Ama işçilere dediler ki biz kapatıyoruz, iflas ediyoruz ve 300'e yakın işi tazminatsız kapı önüne koydular. Anlaşmak isteyen işçileri de e, hak ettikleri tazminatının yüzde onu, yüzde beşi gibi yani atıyorum 80 bin lira alacağı olan işçiye yedi bin lira teklif ettiler, 8 bin lira, 5000 bin lira teklif ettiler. İşlerin büyük çoğunluğu maalesef işte burası iflas edecek, bunu almazsanız bundan sonra bunu da alamazsınız, bizi muhatap bulamazsınız, bunlardan da korkarak çaresizlikten beş parasız olduklarında bunu kabul ederek ara bulucuda imza attılar. Ama bunu kabul etmeyen, buna direnen işçiler bize ulaştı sonra Sendikamıza ulaştı ve biz gittik bu işlerle bir toplantı yaptık. Bu işlerle 3 hafta boyunca işte e, fabrika önünde, bu fabrikanın çalışırken üretim yaptığı LCY2'nin mağazalarının önünde, bölge çalışmanın önünde çok e, etkili eylemler yaptık. Ve bu eylemler sonucunda LCY2'nin de bundan rahatsız olup patrona baskı yapması sonucunda dün akşam itibariyle en azından imza atmayan ve sendikamızla birlikte hareket eden eylemlere katılan bütün işçilerin e, kıdem, ihbar tazminatı ve bunların içinde daha önce bakın bu çok önemli bir kazanım. Mesela herhalde bizim avukatların da söylediğine göre daha önce örneği olmayan bir kazanım elde ettik. Yani fiili ve örgütlü mücadelenin aslında önemini anlamak bakımından çok önemli. Ara bulucuda siz imza attığınızda o artık bir mahkeme kararıdır. Yani hukuken artık bir şey talep etme şansımız yok. Biz e, kazanımlarını haklarını aldığımız işçiler içinde daha önce imza atıp Para imza attığı halde anlaşmış işçilerin de haklarını aldık. Bütün birikmiş kıdem ihbar tazminatları bürütten hesaplanarak ve çalıştıkları yıllar boyunca almadıkları senelik izin paraları da dahil bütün haklarını almayı başardık. Bu çok önemli bir kazanımdı. Yine Milmay örneğinde daha önce söylemiştim işte patron işleri işten atmakla tehdit etmişti ama bizim fabrika önünde yaptığımız açıklama kamuoyuna duyurduğumuz bir şekilde yürüttüğümüz mücadele sonucunda bundan geri atmalı atmak zorunda kaldılar. Antep'te ahenkalı işleri sendikamıza üye oldu. Düşük zaman itiraz edip iş bıraktılar ve bir hafta süren direnişin sonunda e, istedikleri talebi elde ederek e, taleplerini kabul ettirerek kazanarak içeri girdiler. Yani Tabii elbette biz bir tek sen olarak bu hak ihlallerine karşı da yani sadece ilk günden itibaren deprem bölgesinde Antep başta olmak üzere Maraş ve Malatya bölgesinde depremzedelere belki de yüz binden fazla insana ulaşan bir yardım çalışması yürüttük gönüllerin desteğiyle birlikte. Ama sadece bununla yetinmedik bu tür hak ihlallerine karşı da sürekli işçilerin yanında ve bu hak ihlallerine karşı da ciddi bir mücadele örgütledik. Ee, ama e, şunu ekleyerek bitireyim bu bölümü. Şimdi biz depremin depremden sonra birkaç gün sonra bütün bu olacakları öngörerek bir çağrı yaptık. Ve özellikle üyelerimizin olduğu örgütlenme çalışması yürüttüğümüz bölgelerde, fabrikalardaki işçilerle yaptığımız toplantılar sonucunda iki talep, pek çok talep vardı ama özellikle iki talebi döne döne e, gündem yapmaya çalıştık. Bunlardan biri bütün deprem bölgesinde, ee, en az 6 ay sürede işten atılmaların yasaklanmasıydı ve bunun koşulsuz şartsız bir şekilde yasaklanması. İkinci talebimizde bu süreçte işsiz kalan, işe gidemeyen ve daha uzun sürede işe gidemeyecek olan işçilerin e, bundan dolayı bir ücret kaybına uğramaması, ücretli izinli sayılması, bunun da patronların insafına bırakılmadan, onların keyfine bırakılmadan e, yasal bir düzenlemeyle güvence altına alınması. Kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği e, ve bunun oranının da yükseltilerek koşulsuz, şartsız, bu süreçte işsiz kalan, işe gidemeyen bütün işlerin bundan yararlanmasını sağlanması. Şimdi bizim bu taleplerimiz karşısında hükümet bir kararname yayınladı. Ee, hem kısa çalışma ödeneği hem de fesih ile, yasağı ile ilgili bir düzenleme yaptı. Ama bunu yaparken, fesih yasağını çıkarırken tıpkı pandemide olduğu gibi e, bizim işte daha önce kod 29 olarak bildiğimiz sonradan farklı kodlara bölünen iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışla işçilerin tazminatsız işten atılmasını düzenleyen maddeyi kapsam dışı bıraktılar. Ve buna devamsızlık da dahil. Yani şöyle düşünün, siz deprem gibi bir felaket yüzünden işçiler işsiz kalmasın diye işten atılmasın diye işten atma yasağı getiriyorsunuz. Ama böyle bir felakette işçiler nasıl işten atılır? Hangi gerekçeli işten atılır? Depremden dolayı işe gidemediği için. Öyle değil mi? Ama siz devamsızlıkla da dahil bu maddeyi kapsam dışı bırakıyorsunuz ve dolayısıyla bunun aslında hiçbir hükmü olmuyor ve şu ana kadar tam verilere ulaşamıyoruz. Ama en azından bizim takip ettiğimiz sahadan aldığımız verilerle şunu söyleyebilirim, şimdiden binlerle ifade edilecek işçi tazminatsız işten atılmış durumda. Yani bu şu demek oldu, işten atma yasak ama tazminatsız işten atmak serbest ve böyle atılan işçi işsizlik ödeneğinden de yararlanamıyor. Böyle atılan işçi yıllarca haklı olduğunu kanıtlamak için mahkemede sürülmek zorunda kalıyor. Hele bir de deprem koşullarında bunu bile yapamayan işçiler var. Bir diğeri kısa çalışma ödeneğiyle ilgili düzenlemeydi. Onu da yaptılar ama yine pandemide olduğu gibi bundan yararlanmanın koşulu patronun başvurusuna bağlandı. Yani bundan yararlanmak için de işçilerin bundan yararlanma hakkı patronların insafına terk edildi. Ve bundan da Maraş'ta ve Malatya'da bildiğimiz birkaç fabrika dışında Bölgede yararlanabilen işçi sayısı yüzlerle ifade edilebilir. Ama şu anda on binlerce işçi hala işe gidemiyor deprem yüzünden. Ve bu işlerin büyük bir çoğunluğu hiçbir ödenekten yararlanamıyor. Ve buna bir koşul daha kondu. E, o da şu e, kısa çalışma ödeneğinden yararlanması için bir patronlar başvuracak. iki fabrika depremden hasar görmüş olacak. Şimdi Maraş dışında bakın ben bütün bölgeyi gezdim depremde. İskenderun, Hatay bölgesini çok az biliyorum. Ama diğer illerin tamamını dolaştım. Ee, Maraş çok büyük yıkım oldu. Ve orada hakikaten fabrikaların da çoğu hasar gördü. Yıkılan fabrikalar oldu. Malatya'da da birkaç fabrika dışında bu bölgede, Antep'te, Urfa'da, diğer illerde, Adıyaman'da fabrikalar sağlam. Fabrikalar çok az hasar gördü. Ve üretime devam etmesini birkaç hissisna dışında engel olacak hasarlar değil. Depremde işlerin işe gidememesinin sebebi İşçilerin yaşadığı evlerin yıkılmasıydı. Yaşadıkları yerlerin yıkılmasıydı. Ama siz kısa çalışma ödeneği bir düzenleme yapıyorsunuz. De, fabrikanın hasar görmesi koşulunu getiriyorsunuz. Yani bundan da işçiler yararlanamadı. O yüzden bizim bile getirdiğimiz talepler deprem bölgesinde yaşayan yüz binlerce işçinin hala en yakıcı, en güncel talebi olmaya devam ediyor. Evet. Aslında söyledikleriniz özellikle de bu barınmaya ilişkin ihtiyaçların karşılanmamasının işçileri ne soktuğunu dair de ciddi bir e, açıklama getirmiş oluyor. Yani barınmayı işçilerin işe devamı aynı zamanda işte maaş et derdini karşılayabilmesi açısından da düşünebilmek gerekiyor. Barınma ihtiyacı karşılanamadığında işçilerin elbette işe devam edemiyor, işe devam edemiyor için evet. herhangi bir <gülüyor> ödenek maaşı alamıyor. maaş alamayınca tamamen makaç duruma düşürülmüş oluyor. Öyle bir tarafı da var. Aynı zamanda e, pek çok örnek de verdiğimiz fabrikalardan. hem da depremi bir nasıl fırsat haline getiriyor patronlar, işverenler. E, o açıdan da çarpıcı söylediklerimiz. Peki e, bir tek sen bundan sonra ne yapacak, neler yapıyor? Biraz da bunları söylesek. Aslında son 3 e, dakikamıza girmiş olduk. Biraz da bir tamam. tek senden bahsedip Bitirelim isterseniz. Şimdi şöyle bir tek sen aslında yeni bir sendika, bir yıllık bir sendika ve bir tek sen aslında biraz da bu bölgede özellikle tekstil iş kolunda mevcut yetkili sendikaların sahip olduğu bürokratik sarı sendika dediğimiz anlayışa bir tepki olarak işçi öncüleri, ileri işçiler tarafından kurulmuş bir sendika. Ve dolayısıyla yetki, baraj gibi engelleri düşündüğümüzde olanakları son derece sınırlı. Ee, ekonomik olarak hiçbir gelir olmayan bir sendika ama buna rağmen şu söylediğim örneklerde bile fiili mücadele, işlerin iradesine ve örgütlülüğüne dayanan bir mücadelede ısrar ettiğinizde aslında nasıl kazanımlar elde edilebildiğini göstermek bakımından önemli diye düşünüyorum. Bir tek sen e, bu yolda yürümeye devam edecek. Deprem ve depremin yarattığı mağduriyetler, depremin yarattığı hak ihlalleri, depremin faturasını bu bölgedeki işlere çıkarmaya dönük bütün saldırılara karşı biz bu bölgede bütün işçi avzalarında iş kolu, sendikalı sendikasız ayrımı yapmadan işçilerle birlikte bu mücadeleyi büyütmek, bu örgütlülüğü büyütme çabamızı sürdüreceğiz. Ama sadece bu da değil, bir tek sen aynı zamanda diğer sendikalardan farklı olarak deprem bölgesinde şunu da yaptı. Şimdi mesele sadece işçilerin fabrikalarda yaşadığı hak ihlalleri ya da depremde zarar görmüş insanlara yardım götürme meselesi değil. Sendikaların politik olarak da sorumlulukları olduğunu düşünüyoruz. Bu bölgede ciddi bir mülksüzleşme yaşandı. Bu bölgede yüz binlerce işçi ve emekçi yıllarca çalışıp didinerek sahip oldukları evleri kaybettiler. Ve uzunca yıllar artık bu evlere sahip olmaları mümkün değil. Ve işte kentsel dönüşüm, işçilerin yaşadığı mahallelerin depremi de fırsata çevirerek kentsel dönüşüm adı altında işçilerin evsiz bırakılarak müteahhitlere peşkeş çekilmesi, bundan sonra işçilerin kalıcı barınma sorunlarının ve diğer ihtiyaçlarının çözülmesi, bu konuda hükümetin ve devletin sorumlularını hatırlatma. Yani buna karşı da bir mücadele, buna karşı da bir tutum almak gerekiyor. Bir tek sen aynı zamanda bunun içinde bir mücadele örgütüyor ama bu kadar yük, bu kadar sorumluluk tek başına bir teksen gibi yani olanakları ve büyüklüğü sınırlı olan bir sendikanın yapabileceği bir iş değil. Burada bütün emek güçlerine, bütün sendikalara, bütün emek örgütlerine bu talepleri için daha ortak, daha güçlü bir mücadele e, görevi, sorumluluğu düşüyor. Biz aynı zamanda diğer emek örgütleriyle, sendikalarla bu ortak mücadeleyi örgütlemek için de bir çaba içerisinde olacağız. Bunu söylemiş olayım son olarak. Evet, e, peki e, özellikle deprem bölgesinde bizi dinleyen ve size ulaşmak isteyen e, işçilerimiz olursa e, nasıl ulaşabilirler? Ee, bir tek sen, sendikamızın sosyal medya hesapları var. Oradan bize ulaşabilirler. Özellikle Twitter'da e, sosyal medya hesabımızdan bize ulaşabilirler. E, ayrıca ya da Google'da web sayfamız var ulaşamazlarsa bir tek sen org sitesinden orada hem iletişim bilgilerimiz var e, biz onlara da bu vesileyle özellikle tekstil iş kolundaki işçilere e, bir tek sen çatısı altında örgütlenme ve bu depremin gösterdiği gibi sadece haklarımız çalışma koşullarımız için değil hayatta kalmak, hayatımızı korumak için, yaşamak için bile örgütlenmenin ne kadar önemli olduğunu yaş gör yaşayarak gördüğümüz bir süreçte bütün işleri Tekstil işlerini özellikle sendikamız çatısı altında örgütlenmeye çağırmış olalım. Evet, e, bugünkü konumuz Birliklik Tekstil dokuma, Deri İktidileri Sendikası Genel Başkanı Mehmet Türkmen'de kendisine katıldığı için teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda çalışmalarında e, kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Umarım önümüzdeki programlarda e, daha çeşitli konularda bir araya gelebiliriz bizimle. Umarım. E, ben de ederim. çok teşekkür ediyorum. Bizi yayına aldığınız için. Bütün dinleyicilerinizi de selamlıyorum. Sağ olun. Teşekkürler. İyi görüşmek üzere. Yeni bir programda görüşene kadar hoşçakalın diyoruz.